Cenab-ı Hak misaller veriyor. Elam Tara diye başlıyor. Görmedim mi diye başlıyor. Yani görmedim. Biz görmedik o kahrolan kavimleri. Fakat Cenab-ı Hak orada bizim yoğunlaşmamızı arzu ediyor. O kavimler niye kahroldu? Burada alt kavmine Cenab-ı Hak bahsediyor. Bunlar direkleri yüksek binalar yaparlardı. Birbirine caka satarlardı. Fiskele havuzlar yaparlardı. Zayıf insanları istihkar ederlerdi, istiğfaf ederlerdi, onları bir eğlence haline getirirlerdi. Hatta köleleri bir yarış yaparlardı, binaları üst katını da oradan aşağı atarlardı. Kim daha çok patlatacak diye. Yani böyle bir sıfırlaşmış, nefsani arzuların sıfırlaştığı vicdanlardı. Halbuki Cenab-ı Hak o ülkelere İrem bağları vermişti bolluk, yeşillik vesaire akarsular vermişti. Şükredecekleri yerde isyan ettiler. Semud kavmi de aynı şekildeydi. Ve bu biri sesle helak oldu, öbürü rüzgarla helak oldu fırtınayla. Hatta Semud kavmindeki de Ağat kavmi direkleri, temelleri çürük yaptı, ondan helak oldu. Biz dediler, direkleri sağlam yapacağız temeli sağlamadılar, bize bir şey olmaz dediler. Hı. cenab onları da ses ile helak etti. Yani ben deyince helak başlıyor. Bir gemi yapıldı, bu gemi okyanuslarda batmaz denildi, ilk seferinde battı Titanik. Fezai bir füze atıldı, buna meydan okuyan ismi verildi, o da birkaç dakika sonra havada infilak etti. Yani bütün iddiaların karşısında Cenab-ı Hak var. Onun için ben istemiyor Cenab-ı Hak. Daima Ya Rabbi Sen devimizi arz ediyor. Ondan sonra kazıklar sahibi firavun, çadırlar, ordular sahibi ve zulmü de kazıklara bağlayarak yapardı. Kazıklara bağlardı, o kazıklar üzerinde zulüm yapardı. Asiye validemiz de o şekilde, kendi karısıyken onu da Musa'yla tabi olduğu için kazıklara bağladı, o şekilde üzerine değirmen taşı çevirdi. Cenab-ı Hak hepsi ülkeni azgınlık yaptılar buyuruyor. Orada kötülüğü, fesadı çoğalttılar. Bu yüzden Rabbim onların üstüne bir azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbim her an gözetlemededir. Baktığımız zaman burada Ad-Semud varlıkta şımaranlar Firavun kavmine baktığımız zaman tanrılaşan bir nefis görüyoruz. Yani nefse emmare her arzusunu nefsin istikametinde kullanarak azgınlaşan bir, bir nefis oluyor. Aygırlaşan bir nefis bu tanrılığa kadar gidiyor. Senin en yüce tanrınız benim diyor. Buna benzer kavimler Lut kavmi o da hayvanları aştı ahlaksızlıkta. Hayvanların daha ötesine geçti. Şuayb-ı Aleyhisselam'ın kavmi sahtekarlık, hile kandırma velhasıl Cenab-ı Kur'an-ı bu her kavimden mesajlar veriyor günümüzü tefekkür edelim o kahra uğrayan insanlardan bugün toplumumuzda var mı? Ad-Semud kavminden insanlar var mı? Feravun kavminden insanlar var mı? Lut kavminden insanlar var mı? Şuayb kavminden sahtekarlığı sanat haline getiren insanlar var mı? Cenab-ı onu hep azap kamçısı indirdi. Fakat bugün öyle bir durumdayız ki sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, ümmeti Muhammed üzerine bir kahrın tecelli etmemesini dua etti. Yani bugün işlenen birçok günahlar zamanında işlendi ve o kavimler helak oldu, alt üst oldu. Kahrolanan kavimlerin farikalarına baktığımız zaman küfür var. Zayıfın hakkını yemek var. Zulüm var. Ahlaksızlık netice oluşan enkaz ve bir insan mezberisi var. Ve nefsani, nefsaniyede put haline getirenler. Mevlana Hazretleri misaller verir. Denizde de her türlü yiyecek vardır der. Cenab-ı Hak her türlü nimeti en güzelini hazırlamıştır. Balık oltaya koşar der, fakat kancayı görmez, yemi görür, yeme dalar, kancaya takılır. Gemi misal verir, su gemiyi istinadgâhtır, fakat gemi su alırsa batar. Kurdun en iyi, en lezzetli gıdası kuzudur, fakat ne hayrettir ki, kuzunun kurda sevdalanması. Timsah misal verir. avını parçalar, diş etleri, diş etleri arasında parçada hayvanların etleri kalır. Onu sıkıntı çeker. Ağzını açar, sahile çıkar. Bütün minik kuşlar dolar, yem bulduk diye ağzını kapatır. Hepsini yutar. Mevlana diyor, zaman timsah diyor. Nefis timsah seni böyle yutmaz. Cenab-ı Hak insanı ikaz halinde ey insan seni şekizlikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir buyur? İnfitar Suresinde. Yani mazine dön bir sudan meydana geldin ve bu sudan yarattı seni bu beden sudan teşekkül etti. Seni aldatan nedir buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bizi bir tefekkür halinde olmamızı arzu ediyor. Yine Vakıa Suresinde biz yarattık tasdik etmeniz gerekmez mi buyuruyor. Şimdi biz yarattık, tasdik etmeniz gerekmez buyuruyor. Rahime attığınız o gördün mü? Rahime attığınız o nutfeyi gördünüz mü? Düşünün buyuruyor. O nutfe nasıl bir insan haline geldi? Nasıl melekeler, zihni melekeler meydana geldi? Düşünün buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimin devamında onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz? Yoksa biz miyiz? Soruyor Cenab-ı Hak. O lütfeyi insan haline gelen siz misiniz yoksa biz miyiz? Yani bir su zerresinden muhteşem bir insan yapısı. Ölüm ve dirilme hususunda yine aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz irademizi gerçekleştirmekten aciz değiliz buyuruyor. Zaman gelince iş biter. Yine ölümü sizin benzerine getirelim bizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye takdir ettik buyuruyor. Şimdi biz gideceğiz, bizim benzerlerimiz gelecek. Ve bizi bilmediğimiz bir alemde Cenab-ı tekrar var edecek. Ölüm bedenden sıyrılmak yeniden bir doğum oluyor kabir. Kabirden kıyamet, yeniden bir doğum, tekrar bedenlere giriş, tekrar diğer bir aleme dönüş. Nasıl olacak benim şeklim, biçimim, rengim? Kalbim nasılsa o şekilde olacak. O gün yüzler var, zelildir buyuruluyor. O gün güzler var bahtiyardır mesuttur buyuruluyor. Yani iç alem orada suret haline gelecek.